bi ecma'in. kardeşlerim, bugünkü dersimizde kabir azabı ile ilgili e, kabir azabı ve kabir ile ilgili son dersimizi inşallah e, işleyeceğiz. Ondan sonra kitaba tekrar döneceğiz. Kabir fitnesi, müminin günahlarına kefaret olur kardeşlerim. Bir kardeşimiz diyor ki bir Müslüman kabir fitnesi sebebi vesilesiyle günahlarının hafiflemesi veya silinmesi açısından istifade eder mi? Yani kabir azabı gördüğü zaman günahları hafifler veya günahları silinir mi? Bu konuda soru soruyor. Diyor ki değerli alim Allah Teala'nın bu ümmete lütuf ve ihsanından birisi de hesap gününden önce onun için günahlarına kefaret olacak şeyleri yaratması Allah Teala'nın ümmeti Muhammed'e bir lütuf ve ihsanıdır. Nitekim Şeyhül İslam İbn-i Rahimahullahu Teala bu konuda günahlara kefaret olan on şeyi zikretmiş ve bunlardan birisinin kabir azabı olduğunu belirtmiştir. İbn-i Teymiye Rahimahullahu Teala şöyle demiştir. Mümin için dünyada berzahta ve kıyamette başına gelecek olan azap sebebiyle Allah Teala bunu onun günahlarını kefaret kılacaktır. Nitekim Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Men usibe'l-muslimu min nasabin ve la nasabin ve la hammin ve la huznin ve la ezen ve la gammin illa biha min buhari Müslümanın başına gelen yorgunluk, müzmin hastalık keder, üzüntü, eziyet ve tesah, hatta ayağına batan bir diken bile olmasın ki Allah Teala bunun vesilesiyle onun günahlarına kefaret kılmış olmasın. Yani Müslümanın başına gelen her türlü musibetler, belalar onun günahlarına kefaret olur. Başka bir rivayette de Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. Men yusibul mu'mine min vasabin ve la nasabin وَلَا سَقَ مِنْ وَلَا حَزَنِنْ حَتَّ الْهَمَّ يُحِمْمُهُ اِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيِّعَاتِهِ رَوَاهُ Müminin başına gelen müzmin hastalık, yorgunluk, hastalık ve üzüntü, hatta kendisini tasalandıran bir keder olmasın ki, bunun vesilesiyle onun günahlarına kefaret kılınmış olmasın. Ee, İbnü i Teymiye Külliyatı Cilt 24 sayfa 375'te bunu zikrediyor. Yine İbni Teymiyye rahimehullahu teala şöyle diyor. 8. sebep diyor. O 10 sebepten biri, birisi de bu. 8. 8. sebep kabirde meydana gelen kabir sorgusu, kabrin sıkması ve kabrin korkunç dehşeti günahlara kefaret olan şeylerdendir diyor. Yine İbni Teymiye külliyatı cilt 7 sayfa 500. İbni yine devamla şöyle diyor. Günahlara kefaret olan şeylerden birisi de müminin kabrinde imtihana tabi tutulup kabrinin kendisini sıkması ve münker ve nekir adlı iki meleğin sorguç çekmesidir. İşte bu olaylar müminin günahlarına kefaret oluyor. Bazı kardeşlerimiz veya Müslümanlar diyor ki ya kabir azabı ee, inkar ediyor bazılar. Diyor ki kabir azabı e, şayet kabri açıp bakmış olsak bir gün sonra veya birkaç gün sonra o kabirde yatanın üzerinde herhangi bir kabir azabının olduğuna dair bir alamet göremiyoruz diyor. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur veya safsadadır diye kabir azabını inkar ediyor. Şayet kabir diyorlar ki şayet kabir açılmış olsaydı kabrin değişmediğinin kabrin daralmadığının veya genişlemediğinin görüleceğini gerekçe göstererek bu kimseler kabir azabını inkar ediyorlar. Bu kimselere nasıl cevap verebiliriz diyor. Muhammed bin Salih'e'l-Hüthemin rahimahullahu ta'ala şöyle diyor bu konuda şayet kabir açılmış olsaydı kabrin değişmediğinin görüleceğini gerekçe gösterip kabir azabını inkar eden kimseye birçok yönden cevap verebiliriz. Birincisi kabir azabı İslam şeriatıyla sabittir. Yani Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnetle sabittir. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Gafir Suresi 46. ayette şöyle buyuruyor. Ennaru yu'radun aleyhe gudum ve mu'aşiyye ve yevme teqomu saatu edkhilu ale fir'auna eşeddel azab. Onlar Firavun ailesi ve e, Firavun ailesi kabirlerinde azap olunurlar. Ve hesap gününe kadar sabah akşam ateşe yani cehenneme sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde yaptıkları kötü amellerine karşılık olarak Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de bu sabittir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor İnne hadihil ümmete Tübtela fi kuburiha Şüphe yok ki bu, um, bu ümmet Kabirlerinde im, imtihan Olacaklar Felavla elle tedafenu Ledavtu allaha en yusmi'akum min Azabil kabri ellezi esme'u Min Şayet Sizin Kabirleriniz e, Ölülerinizi defnetmemenizden endişe etmeseydim, korkmasaydım benim kabir azabını işittiğim kabir azabından size de işittirmesi için Allah'a dua ederdim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ثُمَّ أَقْبَلَ bi بِوَجْهِهِ فَقَالْ Sonra sahabi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü bizlere döndü ve şöyle buyurdu. تَعَوَّذُوا billahi min عَذَابِ Cehennem azabından Allah'a sığının. قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّه Sahabe Allah'a cehennem azabından Allah'a sığınırız dediler. Fe ta'avuzu min Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığını buyurdu. Kalu naudzu Sahabe kabir azabından Allah'a sığınırız dediler. min minha ve Görünen ve görünmeyen, açık ve gizli fitnelerden Allah'a sığının buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ki sahabe Ne'udhu billahi minel fiteni ma zahara minha ve ma vatan Görünen ve görünmeyen açık ve gizli fitnelerden Allah'a sığınırız dediler. Kale te'avvzu billahi min fitneti deccal Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığının buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kalu dediler ki sahabe Ne'udhu billahi, billahi min fitneti deccal Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınırız. İşte bu hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisiyle de kabir azabının sabit olduğu bilinmiş oluyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uzunca bir hadiste şöyle buyuruyor. fe yunâdi munâdin fissemâi <Sessizlik> en sadekâ münker ve nekir sorguya çektiği zaman mümin kul onun sorduğu 3 soruyu doğru cevap verdiği zaman yukarıdan bir se se münadi seslenir. Allahu Teala seslenir tabi. Burada münadinin kasdı Allahu Teala. Der ki: En sadaka abdi. Do kulum doğru söyledi. Fa lehu, fe afrishu lehu. Fa min el Onun için cennetten döşek serin. Cennette döşek serin o mümin kul için. Fe ve elbisehu min el cennet cennetten giydirin ve iftahu lehu baban ila onun için cennete giden bir kapı açın halefe yetihimir ruhuha bunun üzerine cennetin güzel kokularından o kimseye ulaşır gelir vatibiha o güzel kokularından rüzgarından ona gelir ve yufsahulehu fi kabrihi medde basari gözünün görebildiği yer kadar mesafe kadar o kabri o kimseye genişletilir. Yani o mümin kula bulunduğu kabri o şekilde genişletilir. Bu da ne delalet, e, delalet ediyor kardeşlerim? Kabir azabının olduğuna veya kabir nimetinin olduğuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi delalet ediyor. Hadisi İmam Ahmet Ebu Davud rivayet etmiş. Daha bunun gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet pek çok hadis var. Bu sebeple zanna veya hayali sözlere dayanarak Kur'an ve sünnetten gelen bu delillere karşı çıkmak caiz değildir. Yani bunları inkar etmek, kabir azabının veya kabir nimetin olduğunu inkar etmek caiz değildir. Aksine bir müminin bunları tasdik etmesi ve bunlara Allah ve Resulü'nden geldiğine kesin bir şekilde iman etmesi gerekir. İkincisi... Kabir azabı esasında ruhun üzerindedir. Bedende hissedilen ve algılanan bir şey değildir. Şayet bedende hissedilen ve algılanan algılanabilen bir şey olsaydı, kabir azabı gayba imandan sayılmaz ve buna iman etmenin de hiçbir anlamı kalmazdı. Oysa kabir azabı gaybi bir şeydir, gaybi hususlardandır. Berzahtaki haller dünyadaki hallerle asla kıyas edilemez. Yani berzah aleminde vuku bulan olaylar Olacak olan olaylar, dünya hayatındaki olaylarla asla kıyas edilemez. Üçüncüsü, kabir azabı, kabir nimetleri, kabirin geniş veya dar olması gibi şeyleri, başkası değil de sadece ölü hisseder. Nitekim bir kimse yatağında uyurken, ayakta durduğunu, gittiğini, yürüdüğünü, geldiğini, dolaştığını, birisine vurduğunu veya birisinden kendisine Yumruk atıldığını hissedebilir değil mi? Bazen oluyor. Bir kabus çöküyor. Öyle kan tel içinde kalıyor ki insan. kendisinin eşi veya çocuğu ne yapıyor? Kendisini uyandırıyor. Uyandırınca elhamdülillah diyorsun. Kendi bir azapta hissediyorsun değil mi o kabusta? Veya bunun bir tersi bir durum olabilir. Güzel bir gülistanlık bahçede dolaşıyorsun. Nimetlerinden devşiriyorsun. Meyvelerinden devşiriyorsun. Yiyorsun. Biri gelip uyandırdığı zaman, yahu niye uyandırdın diyorsun. Ne güzel şey, şey görüyordum. beni niye rahatsız ettin diyorsun. İşte o kimsenin misali cennetteki misal, insan misalidir. Nasıl ki o uykudaki insanın gördüklerini aya, e, uyanık olan kimse göremiyorsa, kabirdeki olan kimsenin halini, durumunu da yaşayan, hayatta olan kimse göremez. Onun halini ancak kendisi bilir. Kendisi hisseder. İşte bundan dolayı mümin, biz müminlerin kabir azabı veya kabir nimetleri hakkında sorulduğu zaman işittik, iman ettik demesi lazım. İşittik, iman ettik, tasdik ettik demesi lazım. Peki kabir azabının biz insanlardan gizlenmesinin veya bizim kabir azabını göremememizin sebebi, hikmeti nedir? Bir kardeşimiz diyor ki, kabir azabı gaybi şeylerden midir? Yoksa gözle görülen şeylerden midir? gaybi şeylerden olmasının hikmeti, sebebi nedir? diyor. Yine değerli alim İbn-i Uthimî rahimahullahu ta'ala diyor ki, kabir azabı gaybi şeylerdendir. Şu kabirlerde yatıp da azap görmekte olan ve bizim farkında olmadığımız, nice insanlar vardır o ölüye komşu olup da nimetler içerisinde yani bir tarafta azap görüp de yanında cennet ehli olup da dünyada salih amel işleyip cennet ehli olup da nimetler içerisinde yaşayan nice insanlar vardır bir tarafta kabirinde azap görüyor bir tarafta başka birisi kabirinde nimetler içerisinde yani iki, düny iki farklı dünyanın insanları bunların halinden haberdar olamıyoruz ama onlar haberdar onlar bir iş azap çekilir birisi nimetler içerisinde. İşte bunların az önce okuduğumuz hadiste de olduğu gibi cennet nimetlerinden nimetleniyor. Cennetin kapısı kendisine açılıyor. İşte bu insanların sayısını bilemeyiz. Bunların sayısını, bunların hallerini, durumlarını kim bilir Allahu Teala bilir. Dolayısıyla kabir azabı gaybi şeylerdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu vahiy olmasaydı kabir azabı hakkında hiçbir şey bilemezdik. Yani az önce okuduğumuz hadisler olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirmeseydi kabir azabı hakkında veya kabir nimetleri hakkında hiçbir şey bilemezdik. O bize bu sahih hadisler vasıtasıyla bize bildirmiştir. Bunun içindir ki bir Yahudi bir kadın Ayşe radıyallahu taala anhunun yanına gelip ölünün kabrinde azap göreceğini haber verdiğinde Ayşe radıyallahu anha çok ürkmüş, korkmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve geldiğinde bunu kendisine haber vermiş. O da bunu onaylamıştır, kabul ikrar etmiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Allah Teala kullarından dilediği kimseye kabir azabını gösterebilir. Nitekim Allah Teala bunu kime göstermiştir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermiştir. Önceki derslerimizde okuduğumuz kabir kabrinde kabirlerinde azap gören iki sınıf insanı, iki kişiyi göstermişti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir gün Medine'de bir hurma bahçesinden geçerken kabirlerinde azap çeken iki insanın sesini işitti. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bu ikisi azap çekiyorlar, azap görüyorlar. Çektikleri azap da büyük bir şey değildir. Yani kolay olan fakat ondan korunmaları korunmaları nefislerine zor gelen bir şeydi. Oysa o, o şey, küçük gördükleri şey büyük günah idi diyor. Sonra şöyle buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onlardan birisi idrar sıçrantısına karşı kendisini koru, korunmazdı. Diğeri ise insanlar arasında laf getirip götürürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra yaprağı olmayan yaş bir hurma dalı isteyerek onu ikiye ayırdı. Bir parçasını birinin üzerine diğerini de öbürünün, öbürünün üzerine dikti. Ve bu iki dal yaş kaldıkça o ikisinden azabın hafifletilmesini ümit ederim buyurdu peki kabir azabının gaybi şeylerden sayılmasının hikmeti nedir birincisi Allah Teala merhamet edicilerin en merhametlisidir yani erhamurrahimindir şayet biz kabir azabını görmüş olsaydık yaşantımız çekilmez bir hal alırdı ve çok çetin olurdu bizim için çünkü insan babasına veya kardeşine veya oğluna veya eşine veya da yakın akrabasına kabrinde azap edilmekte olduğunu gördüğünde mesela kabre uğradı, o yakın akrabası veya tanıdı azap edilmekte olduğunu görünce bu bu azap, bu azabı ondan savuşturamazsa stres içerisinde yaşar ve huzurlu bir hayat yaşayamaz bu kimse. Hiç güfe yok ki. Allah Teala'nın nimetlerinden birisidir bu. Yani insan diyelim ki yani bir evinde yatalak bir hastası olan bir kimse, her gün ona bak, bakmak zorunda olan bir kimse, onun hayatı nasıl çekilmez olursa nasıl ki zor bir hayat çekerse o insan çünkü sürekli onun, çok affedersiniz temizliğini yapacak, tuvalete götürecek yatalak insan e bu insan bundan çekiyor, gördüğü zaman ne olur? üzü Hüzünlenir, o çocuğun haline acır dolayısıyla hayatı onun için bir Kabir yerinde ise zindan olur. E kabrinde azap çeken bir insanı gören bir, birisi akrabasını ve yakın babasını, annesini, kardeşini bu, bu durumda gören bir insan hali nice olur. Her gün her gün onun azap gördüğünü görürse durum çekilmez olur. Onun için dünya hayatı bir zindan olur. İşte bu Allah-u Teala bunu bizlerden hayatta kanunlardan gizlemekle bize bir lütuf ve ihsanda bulunmuştur. İkincisi, habir azabını görmüş olsaydık bu olay ölü için bir utanç vesilesi, aşağılayıcı bir durum olurdu. Niye? Allah Teala bu ölünün ayıp ve kusurlarını örtmüş ve ölüyle Rabbi arasında olan günahları biz bilmiyorken öldükten sonra Allah Teala onun azabını bize göstermiş olsaydı bu durum ölü için büyük bir utanç ve aşağılayıcı, alçaltıcı bir durum olurdu. Allah Teala'nın kabir azabını bizden gizlemesi onun ölüye olan rahmet ve merhametindendir. Yani biz gördük üzüldük, başka bir tanıdığımız veya akrabamız geldi gördü o insanın azap gördüğünü. Ya demek ki bu ne insan hayattayken ne şeyler yapmış, ne çirkefrikler yapmış, ne günahlar işlemiş, ne çamlar devirmiş diyerek onu ne yapar insanlar içerisinde rezil eder. Ya gördünüz mü falanca ne günahlar işlemiş ki böyle azap çekiyor. Onun için bir utanç vesilesiyle olur. İşte Allahu Teala onu bizden gizleyerek ne yapıyor? Ayıpları örtüyor. İnna Allah settirdir, ayıpları örtendir. Ayıpların örtülmesini de sevendir. Üçüncüsü, ölüyü defnetmek insana zor gelir gelirdi. Şayet Allahu Teala kabir azabını bizlere göstermiş olsaydı ölüyü defnetmek bize zor gelirdi. Nitekim az önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği hadiste olduğu gibi eğer Allahu Teala e, şayet birbirlerinizi defnetmek, de, ölülerinizi defnetmenizden endişe etmeseydim Allah'ın bana işittirdiği şu kabir azabından size de işittirmesi için dua ederdim buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca insanlar bu olaydan dolayı ölüyü defnetmek defnetmeyi bırakır. Bunu yerine getirmezler dolayısıyla ölünün cesedi ne yapar? Dışarıda hayvan vahşi hayvanlara veya e, dışarıda bırakılarak vahşi hay, hayvanlara yem olurdu veyahut da pis kokular içerisi, pis kokular vererek çevreye zarar verirdi. kaç dakika oldu Evet Ölü Ölünün yaşayanların söyledikleri hiçbir şeyi işit, işitmedikleri, yani e, hayatta kalanların söylediklerini işitmedikleri konusunda e, söylenen şeyler doğrudur. Yani ölünü, ölü kabrine konulan kimse hayatta kalanların kendisine seslenmelerini işitmezler. Nitekim Allah Teala. Fatır suresi 22. ayette şöyle buyuruyor: "Ölülerle diriler, kalplerin imanla yaşaması ile kalplerin küfürle ölmesi bir değildir. Şüphesiz ki Allah dilediğine işittirir, fakat ey Muhammed sen kabirlerde kabirlerde olanlara yani ölülere işittiremesin. Ehli Sünnet ve Cemaat akidesinden birisi de kabir sorgusu yani fitnesi, kabir azabı ve berza hayatının olmasıdır." Aynı şekilde kabir, kabirde ölünün durumuna göre ölü için nimet veya rahatlığın olması da ehli sünnet ve cemaat hakidesindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Bedir günü öldürülen müşriklerin ileri ileri gelenlerinin Cesetlerine hitap ettiği hadisi vardır Bu hadise gelince bu hadis özel bir duruma yorumlamış İslam alimleri O da Allah Teala onları rüsva etmek, rezi rüsva etmek Onlara zilleti göstermek ve onları aşağılamak için Müşriklerin ileri gelenlerini Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için diriltmiştir Abdullah bin Umar da rivayetlerinden göre demiştir. şöyle demiştir. صلى ve عليه وسلم, ve kılıb bedrin, fal hal, hal, hal, hal, hal, hal, hal, hal, diyor hal, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'deki eski kör kuyunun başında durdu ve şöyle buyurdu. Mekke'nin e, müşriklerin ileri gelenlerini, Bedir Savaşı'nda öldürülen ileri gelenleri o kuyuya aktırmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cesetlerini. Onların başında durdu ve şöyle buyurdu. Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Yani hakikati idrak ettiniz mi, gördünüz mü? Sonra buyurdu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüphe yok ki onlar şu an benim ne söylediğimi işitmektedirler yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o Mekke'nin ileri gelenleri müşriklerin cesetlerine hitap ederken onların ne de, kendisinin ne dediğini işittiklerini burada bizlere haber veriyor ikinci rivayette Abu Talha'da rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir "Fakala Ömer Ömer ibnül Kattab radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü Mâ tükellimu min ecsâzin la arvâha lehâ <Ey> İyi Allah'ın elçisi Cansız cesetlerle mi konuşuyorsun? Yani bunlar ölmüşler ha, Ruhları yok Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Vellezî nefs-i muhammedin biyedih Mâ bi bi'esma'a lime ekûl minhum Nefse elinde olan Muhammed'e yemin Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki siz benim onlara söylediklerimi işitmezsiniz. Kale katade katade dedi ki Allah Teala onları azarlamak zelil kılmak onlardan hıncını almak Onları kederlendirmek ve pişman etmek için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerini işittirmek için onları diriltmiştir. O kabir e, kalip kuyusu, eski kuyuda Bedir'deki eski kuyuda bulunan o Mekkeli müşriklere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözlerini işittirmiştir. Bu hadisteki delil Bedir'deki eski kuyuya cesetleri atılan kimseleri zelil kılmak ve aşağılamak için Allah Teala Peygamberi Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem'in söylediklerini onlara işittirmiştir. Bu hadisi delil gösterip ölünün söylenen her şeyi işittiğini söylemek doğru değildir. Bu söylediğimiz gibi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vessellem'e has bir durumdur. Ancak bazı alimler ölünün kendisine verilen selamı işittiğini bu durumun da yukarıdaki olaydan ayrı olduğunu söylemişlerdir. Fakat bu görüşün sahih bir sah sahih ve açık bir delile ihtiyacı vardır. Yani böyle bir e söz için bir delil olması gerekir. Dördüncüsü, kabir azabı alimlerin sahih olan görüşlerine göre hem bedene hem de ruhadır. dır. selam Evet. var. E tabi o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Ama işitmesi meselesi. O meseleyi diyorum. Yoksa sünnet olan insan kabristanı ziyaret ettiğinde Esselamu aleykum ahle diyar minel mu'minine vel muslimine inne inşallahu bikum lahikun Neselullaha lene ve lakumul afiye diyerek dua etmesidir. Selam verip dua etmesi. Ama onların bu selamı işit işitip işitmediklerine dair Kesin bir delil yok diyor. Az önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin o müşriklerin ileri gelenlerinin cesetlerine karşı Konuşması, onların onun sözünü işitmesi Allahu Teala'nın Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Vermiş olduğu özel bir durumdur diyor alimler. Kabir azabı alimlerin sahih olan görüşlerine göre Hem bedene hem de ruhadır diyor. Nitekim Şeyhül İslam İbn i Teymiye teala bayağı olmuş. Neyse. Bunu bitirelim. Şöyle diyor, İslam ümmetinin ilk Müslümanları ile imamlarının bu konuda izlediği yol, kabir azabı veya kabir nimeti ölünün ruhu ve bedenle birlikte olur. Ruh, bedenden ayrıldıktan sonra ya nimetler içerisinde yaşar ya da azap görür. Yine ruh, bazen bedenle birlikte olur ve onunla ya nimetler içerisinde yaşar ya da azap görür. Bu sebeple Allah Teala'nın haber verdiği şeyler iman edip onları tasdik etmemiz gerekir diyor. Evet, bugünlük dersimizi burada sona erdiriyoruz. Vakiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi